Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap. İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahy ettik.